Ensar ile muhacirlerin kardeş olması. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'de daha sıkı bir bağlılığın tesisi için hicret eden muhacirleri ve onlara evlerinde barındıran ensarı birbirlerine kardeş yaptılar. Hz. Ali en sona kalınca unutuldum sanarak "Ya Resulallah beni unuttunuz mu?" diye sormuştu. O zaman alemlerin efendisi sen dünyada ve ahirette benim kardeşimsin buyurmuştu. Bu kardeşlik maddi ve manevi yardımlaşma esasına dayanıyordu. Böylece yurtlarından, yuvalarından ve akrabalarından ayrı kalmanın mahzunluğu bir miktarda olsa giderilmiş olacaktı. Zaten Medineli Müslümanlar Allahü Teala'nın dinini yaşayabilmek ve yayabilmek için memleketlerini terk eden muhacir kardeşlerine bağırlarını açmışlar, evlerine buyur etmişler, onlara her türlü yardımı yapmak için canla başla çalışmışlardı. Bu kardeşlik tesisiyle birbirlerine daha candan sarıldılar. Resulullah Efendimiz, her muhaciri, mizacına uygun olan bir ensar ile kardeş yapmıştı. Öyle ki bu kardeşlik, babalarından kalan malı paylaşacak seviyedeydi. Her Medîneli, arazisini, bağını, bahçesini, evini, mallarını, nesi varsa ikiye ayırıyor, böylece yarısını muhacir kardeşine seve seve veriyordu. Muhacirlerden, Abdurrahman bin Avf hazretleri şöyle anlattı. Biz Medine i Münevvere'ye hicret ettiğimizde, Resulullah Efendimiz, beni saat bin Rebi ile kardeş yaptı Bunun üzerine kardeşim saat bana ey kardeşim Abdurrahman ben mal bakımından Medine'li Müslümanların en zenginiyim Malımı ikiye ayırdım yarısı senindir dedi Ben de Allahü Teala malını sana mübarek ve hayırlı eylesin benim mala ihtiyacım yok yalnız beni Alışveriş yaptığınız çarşınıza bir götürü ver kafi dedim. Böyle bir fedakarlık ancak İslam kardeşliğiyle mümkün oluyordu. Adem aleyhisselam'dan bu zamana kadar pek çok göç olmuştu. Fakat böylesine manalı ve yüce bir hicret, dışarıdan gelenlerle yerli halk arasında bu kadar muhabbetli bir kaynaşma ve samimi bir kucaklaşma olmamıştı. Nitekim Allahü Teala mealen müminler ancak kardeştirler buyurdu. Hucurat suresi 10. ayet. Bununla gerçek sevgi ve samimiyetin maddi menfaatle değil iman ve inançla olabileceğine işaret buyuruluyordu. Eshab-ı Kiram'daki bu hal Resulullah Efendimiz'in bir sohbetiyle ele geçiyordu. Sevgili Peygamberimizin mübarek kalbinden fışkıran deryalar misali feyz ve bereketler eshab-ı kiramın kalplerine akıyor bunun neticesinde görülmemiş bir fedakarlıkla birbirlerini seviyorlar ve kardeşlerini kendilerine tercih ediyorlardı. İnsan ve muhacirin bu yeni İslam merkezinde el ele gönül gönüle vererek İslam dininin kuvvetlenmesi için her fedakarlığa katlanmak ve sonunda şehadet mertebesine kavuşmak üzere söz verdiler. Bu şekilde Resulullah'ın etrafında toplanıp İslam dininin esaslarına uyarak yeni bir nizam ve mes'ud bir hayat kuruyorlardı. Artık İslamiyet hicret hadisesiyle devlet olma yolunda ilk adımını atmıştı. Medine-i Münevvere ise İslam dininin beşiği ve merkezi haline geliyordu. Medine'de kiramdan başka Hristiyanlar, Yahudiler ve puta tapan müşrikler de vardı. Yahudiler, Beni Kaynuka, Beni Kureyza ve Beni Nadro olmak üzere üç kabileden meydana geliyordu. Bunlar İslam'a ve bilhassa sevgili Peygamberimize ziyadesiyle düşmanıydılar. Bu arada Mekkeli müşrikler, Peygamber Efendimizin Medine'de, eshabını birbirlerine kardeş yapmak suretiyle kaynaştırmasını, kendileri için büyük bir tehlike görmüşlerdi. Kısa zamanda bu işin üstesinden gelemezlerse, Müslümanlar güçlenip, Mekke'ye saldırabilir, bıraktıkları arazilerini, evlerini, yurtlarını, ellerinden alabilirlerdi. Bu düşünceler içinde bulunan Mekkeli müşriklerden, Medineli Müslümanlara tehdit mektupları geliyordu. Bu mektupların birinde, şüphesiz ki aramızda düşmanlık bulunan hiçbir Arap kabilesinde bizi sizler kadar öfkelendiren olmamıştır. Çünkü bizden olan bir adamı bize teslim etmeniz gerekirken, ona yardımcı olup kucak açarak korudunuz. Bu sizin için çok büyük bir kusurdur. Lütfen onunla bizim aramızdan çıkınız ve onu bize bırakınız. Eğer onun gidişatı iyi olursa, buna en çok sevinecek olan biziz. Aksi olursa, onu çekip çevirmek de yine bize düşer deniliyordu. Bu mektuba, Hazreti i Ka'b bin Malik, Peygamberimizi metheden çok güzel bir cevap yazdı. Mekkeli müşrikler, Medine'li müşriklere de aynı şekilde tehdit mektupları yazdılar. Onlara da, eğer bizim adamımızı şehrinizden çıkarmaz veya öldürmezseniz, üzerinize yürür, sizleri öldürür, kadınlarınızı hizmetimize alırız, diyerek tehditlerde bulundular. Bunun üzerine Medine'li müşrikler, Abdullah bin Übey münafığının etrafında toplanıp, fırsatını buldukları an, Resulullah Efendimize zarar yapmak üzere karar aldılar. Müslümanlar bu durumu öğrenince sevgili peygamberimizi korumak için ellerinden gelen bütün gayreti gösterip onun etrafında kenetlendiler. Geceleri sokağa çıkamaz, evlerinde uyuyamaz hale geldiler. Übey bin Ka'b anlattı ki Resulullah Efendimizle ashabı Medine-i Münevvere'yi teşrif ettiklerinde Müslümanlar müşrik Arap kabilelerinin düşmanlıklarına hedef oldular. Eshâb, silahlı olarak sabahlara kadar nöbet bekledi. Eshâb-ı kirâm, yek vücut olmuşlar, tehlikeli hallerde bütün güçleriyle Müslüman kardeşlerine yardıma koşuyorlardı. Bunların başında, sevgili Peygamberimiz geliyordu. Rasulullah Efendimiz, her güzel haslette, önde olduğu gibi, cesarette de Eshabının en önünde yer alırdı. Gecenin hangi saatinde olursa olsun bir feryat işitilince, Peygamberimiz hiç kimse varmadan atı ile oraya yıldırım gibi yetişir, korkulacak bir şeyin olmadığını eshabına bildirir ve onları teskin ederdi. mescid i Nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif ettiklerinde ilk iş olarak hesabını yetiştirecek cemaatle namaz kılacak bir mescidin yapılmasını arzu ediyorlardı. Bu sırada Cebrail aleyhisselam gelip "Ya Resulallah, Allahü Teala sana kendisi için taştan ve kerpiçten bir beyt, mescit yapmanı emrediyor." dedi. Habib-i Ekrem Efendimiz hemen devesi Kusva'nın Medine'ye geldiklerinde çöktüğü yeri sahiplerinden satın almak istediler. Sahipleri, Ya Resûlallah, biz onun bedelini ancak, Cenâb-ı Hak'tan bekleriz. Orayı size, Allah rızası için hediye ederiz, diyerek, bağışlamayı çok arzu ettiler. Buna rağmen, Efendimiz kabul buyurmayıp, fazlasıyla ücretini ödediler. Bir taraftan, arsanın tesviyesi yapılıp düzeltilirken, diğer yandan, kelpiçler kesiliyor ve taşlar çekiliyordu. Nihayet, her hazırlık yapıldıktan sonra temel atılmak üzere toplanıldı. Temele ilk taşı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz mübarek elleriyle koydular. Sonra sıra ile Ebu Bekr taşını benim taşımın yanına koysun. Ömer taşını Ebu Bekr'in taşının yanına koysun. Osman taşını Ömer'in taşının yanına koysun, Ali taşını, Osman'ın taşının yanına koysun buyurdular. Emirleri yerine geldikten sonra, oradaki eshâb-ı kirâma, siz de taşlarınızı koyunuz buyurdular. Onlar da koymaya başladılar. Mescidin yapılmasında, başta sevgili peygamberimiz olmak üzere, bütün eshâb-ı durmadan, dinlenmeden çalıştılar. Mübarek sırtlarında taş ve kerpiç taşıdılar. Taş ile temeli bir buçuk metre yükseltip, üzerini kerpiçle ördüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün kerpiç yüklenmiş götürüyordu. Eshabından biri, huzur-u şerife varıp, fevkalade bir edeple, Ya Resûlallah! Kerpici benim taşımama müsaade eder misiniz? dedi. Hatemül Embiya Efendimiz, ona, daha büyük bir nezaketle, kendisinin sevap kazanmaya daha çok muhtaç olduğunu bildirip, kerpici vermediler. Onun da gidip taş getirmesini tavsiye buyurdular. Mescid-i Nebi'nin inşasında en çok çalışanlardan biri de, Rasulullah Efendimiz'di. En ağır kayaları yüklenerek, mübarek göğüsleri darala darala ustaların yanına götürürlerdi. Bu taşları ve kerpişleri taşırken, Yapılan işin kıymetini, kavuşulacak nimetleri müjdeli ederek hesabını gayrete getirirdi. Efendimizin bu gayretini gören Müslümanlar büyük bir aşkla çalışıyorlardı. Hatta Ammar bin Yaser herkes birer kerpiç taşırken o birini Peygamber Efendimiz, birini de kendisi için olmak üzere iki kerpiç götürürdü. Bu hali Resulullah Efendimiz gördüklerinde yanına vardılar. Mübarek elleriyle Hazreti Ammar'ın arkasını sıvayıp "Ey Sümeyene oğlu, senin iki başkalarının biri ecri var." buyurdular. Mescidin duvarları kısa zamanda bitirildi ve üzeri örtüldü. Ayrıca mescide bitişik Rasulullah Efendimiz için kerpiçten iki oda yapıldı. Bunların üzerleri de hurma kötüğü ve dallarıyla örtüldü. Bu odalar zamanla dokuza kadar çoğaltıldı. Mescidin inşası bittikten sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Halit bin Zeyd'in evinden kendisi için yapılan eve taşındılar. Hurma kütüğünün inlemesi. Peygamber Efendimiz cuma günleri mescitteki Hannane isminde bir hurma kütüğüne dayanarak hutbe irad ederlerdi. Sonradan, üç basamaklı bir minber yaptırdılar. Rasulullah Efendimiz ve Eshâb-ı bir cuma günü Mescid-i de toplanmışlardı. Efendimiz, hutbe için yeni minbere çıktıklarında, eskiden dayandığı kuru hurma kütüğü, herkesin duyacağı kadar hamile deve ağlayışını andıran bir sesle ağlamaya ve inlemeye başladı. Bütün sahabe kiram hayret ederek bu sesi dinlediler. Fakat ses bir türlü kesilmiyordu. Bunun üzerine alemlerin efendisi minberden indiler ve mübarek elleriyle kütüğü okşadılar. O anda ağlama ve inleme kesildi. Kuru hurma kütüğünün peygamberimize olan bu muhabbetini ve aşkını gören sahabiler Göz yaşlarını tutamadılar. Bu hadise ile ilgili Hazreti Enes bin Malik, Mescit bile onun sesinden sarsıldı. İbne Ebi Vedaa da hurma kütüğü çatlayıp yerinden oynadı. Resulullah Efendimiz gelip mübarek elini üzerine koydu da ondan sonra sustu demişlerdir. Peygamber Efendimiz Nefsim yedi kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki eğer onu okşamasaydım bana karşı hasret ve hüznünden dolayı kıyamete kadar böyle ağlayacaktı buyurdular. Sonra Resulullah'ın emriyle hurma kütüğü gömüldü. Başka bir rivayette şöyle bildirildi. Resul Aleyhisselam kuru hurma kütüğüne dönüp İstersen seni bulunduğun bahçeye vereyim. Tekrar dal budaksal ve eski haline gel. İstersen seni cennete dikeyim de Allahü Teala'nın dostları meyvenden yesin, buyurdu. Resulullah Efendimiz ona kulak verip şöyle dediğini duydular. Beni cennete dik ve benden Allahü Teala'nın dostları yesin ve eskiyip çürümeyeceğim bir yerde olayım. Ağacın bu konuşmasını Peygamber efendimizin yanında bulunanlar da duydu. Bunun üzerine Resulullah efendimiz ona, istediğini yapacağım diye mukabelede bulundu. Sonra hesabına dönüp, dar-ı bekayı, dar-ı fenaya, bu dünyaya tercih etti buyurdular. Hazreti Ayşe ile evlenmesi. Cerveralem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ile Hazreti Ebubekr hicret ettiklerinde çocuklarını Mekke'de bırakmışlardı. Hazreti Hatice validemizin vefatından bir sene sonra Hazreti Ayşe ile Mekke'de nişanlanmışlardı. İmam-ı Buhari'nin rivayet ettiği hadisi i şerifte Hazreti Ayşe buyurdu ki Resulullah Efendimiz bana "Ey Ayşe sen bana iki kere rüyamda gösterilmiştin. Galiba ben yeşil ipekli bir kumaş parçasında senin resmini görmüştüm de bana bu resmin sahibi müstakbel zevcendir." denilmişti buyurdu. Bu rüyadan sonra Peygamber Efendimizle Hazreti Ayşe validemiz nişanlanmışlardı. Fakat düğün hemen yapılmamıştı. Bunu Hazreti Ayşe validemiz şöyle anlattılar. Resulullah Medine'ye hicret ettiği zaman bizi ve kızlarını Mekke'de bırakmıştı. Medine'yi şereflendirince azatlı kölesi Zeyd bin Harise ile Ebu Rafi'i İki deve ve ihtiyaçları olabilecek şeyleri satın almak üzere 500 dirhem harçlıkla bize gönderdi. Babam da Abdullah bin Üreyküt'ü 2 üç deveyle onların yanına katıp annemi, beni ve kız kardeşim Esma'yı develere bindirerek göndermesini kardeşim Abdullah'a mektup yazarak emretti. Ben annem Ümrüman ve Resûlullah'ın kerîmelerinden Hazreti Zeynep, hep birlikte yola çıktık. Kubeyt mevkiine vardığımızda, Zeyd, 500 dirhemle üç deve daha satın aldı. Kafileye, Talha bin Ubeydullah da katıldı. Mina mevkiinden, Beyt denilen yere ulaştığımız zaman, benim devem kaçtı. Ben, mahmilin içindeydim. Annem de yanımdaydı. Annem, Eyvah kızcağızım, eyvah gelinciğim diyerek çırpınıyordu. Allahü Teala devemize sükûnet verdi ve bizi kurtardı. Nihayet Medine'ye geldik. Ben babamın ev halkıyla birlikte indim. Resulullah Efendimizin ev halkı odalarının önünde indi. Hazreti Ayşe validemiz babası Hazreti Ebubekr'in evinde bir müddet ikamet buyurdular. Hazreti Ebu Bekr, bir gün Server-i Alem Efendimize, Ya Resulullah, ehline evlenmekten seni alıkoyan nedir diye sordu. Resulullah, mehirdir buyurdu. Hazreti Ebu Bekr, Resulullah'a mehir parası gönderdi. Bunun üzerine Hazreti Ayşe validemizin düğünü oldu. O zaman Peygamber Efendimiz 55 yaşında idiler. Hazreti Ayşe validemiz çok zeki ve kabiliyetli olup hadiselere anında şiir halinde söyleyebilirlerdi. Öğrendiği ve ezberlediği bir şeyi katiyen unutmazdı. Çok akıllı, zeki, alime, edibe, afife ve salihaydı. Hafızası pek kuvvetli olduğu için eshab-ı kiram birçok şeyleri ondan sorup öğrenirdi. Ayet-i kerime ile methedildi. Ezan-ı Muhammedî Mescid-i Nebi inşa edildikten sonra, namaz vakitlerinde, vaktin girdiğini belirtecek ve Müslümanları camiye davet edecek bir usul yoktu. Sadece, Es-salâtü camia denilirdi. Resulullah Efendimiz, bir gün, esâbıyla istişare ederek, namaz vakitlerinde, Müminlerin camiye nasıl davet edilmesi gerektiğini sordular. Kimisi namaz vakitlerini bildirmek için nasara gibi nakus yani çan çalalım. Kimisi Yahudiler gibi boru çalınsın dediler. Kimisi de namaz vakti ateş yakıp yukarı kaldıralım diye fikirlerini söylediler. Rasulullah Efendimiz hiçbirini kabul etmedi. Abdullah bin Zeyd bin Salebe ve Hazreti Ömer rüyada ezan okunmasını gördüler. Hazreti Abdullah sevgili peygamberimize gelip rüyasını şöyle anlattı: Yeşil bir şal ve peştemal bağlamış, eline çan almış bir kişi gördüm. Ona elindeki çanı satar mısın diye sordum. Bana ne yapacaksın dedi. Namaz vakitlerini bildirmek için çalacağım. Deyince o zât, ben sana daha hayırlısını öğreteyim dedi. Ve kıbleye dönerek, yüksek sesle, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye okumaya başladı. Bitirdikten sonra da, namaza kalkacağın zaman da, deyip, ezanı tekrar etti ve sonuna doğru, katkâmet-i selâtü, cümlesini ilave etti. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz rüya haktır. O kelimeleri Bilal'e öğret, okusun buyurdular. Buna ezan ismi verildi. Hazreti Bilal de Mescid-i Şerif'in yakınında bulunan yüksek bir dama çıkarak ilk ezanı öğretilen kelimelerle okudu. Hazreti Ömer ezan sesini işitince Koşa koşa Resulullah Efendimizin huzuruna geldi. Hazreti Bilal'in söylediği kelimeleri aynen rüyasında gördüğünü arz etti. O gece eshab-ı kiramdan bir kısmı da aynı rüyayı görmüşlerdi. İşte bu sırada Cuma Suresi 9. ayeti kerimesi nazil olup vahi ile de bildirilmiş oldu. Bilal Habeşi bir gün sabah namazı vaktinde Sevgili peygamberimizin kapısı önünde, Es-salâtü hayrun minen nevm diye iki defa seslenmişti. Bunu peygamber efendimiz beğendi. Bilal, bu ne güzel söz. Sabah ezanını okurken bunu da söyle, buyurdular. Böylece sabah ezanında bu söz de söylenmeye başlandı. Peygamberimizin vefatına kadar müezzinlik yapan Bilal-i Habeşi'nin sesi gür, çok güzel ve pek tesirliydi. O ezan okumaya başlayınca, herkes büyük bir aşk ve vecd içinde dinleyip, kendinden geçerdi. Ezan okunurken, herkesi ağlatırdı. Eshab-ı kiramın, birbirlerini namaz vakitlerinde camiye ezan-ı şerifle davet etmeleri, Medineli müşriklerle Yahudilerin pek tuhafına gitti. Ezan okunurken, Alay ve eğlenceye alırlardı. Onların bu maskaralıklarına karşı Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen "Onlar namaza ezan ile davette bulunduğunuz zaman onu oyun ve eğlence edinirler." Bu da onların aklı ermez bir kavim olmalarındandır. buyurdu. Maide suresi 58. Eshab-ı Kiram'ın eğitimi Fahr-ı Kainat Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz, ashab-ı kiramını yetiştirmek, olgunlaştırmak için Mescid-i eşi benzeri bulunmayan sohbetler eder. Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği feyz ve bereketleri onların kalplerine akıtırdı. Peygamber Efendimiz'in sohbetine katılmak şerefine nail olanlar daha ilk sohbette kalplerinde büyük bir değişiklik hisseder ve pek yüksek ilahi marifetlere kavuşurlardı. Bu sohbetlerin bereketiyle eshab-ı kiram başta sevgili peygamberimiz olmak üzere bütün sahabe arkadaşlarını canlarından çok sever hale gelirlerdi. Allahü Teala onları ayet-i kerimelerle methetmiştir. Onlar Resulullah Efendimiz'in huzur şeriflerinde Sanki başlarına kuş konmuş da hareket edince uçacakmış gibi pek edepli ve çok dikkatli dururlardı. Böylece eshab-ı kiram, peygamberlerden ve büyük meleklerden sonra mahlukatın en eftali ve en üstüne oldular. Allahü Teala Kur'an'ı kerimde mealen, siz ümmetlerin en iyisi, en hayırlısı oldunuz. İnsanların iyiliği için yaratıldınız. İyilik yapılmasını emreder, kötülükten nehy edersiniz. Ali İmran suresi 110. Önce Müslüman olanlardan, muhacirlerin ve ensarın önce gelenlerinden ve bunların yolunda gidenlerden Allahü Teala razıdır ve bunlar da Allahü Teala'dan razıdırlar. Allahü Teala bunlar için cennetler hazırladı. Bu cennetlerin altından nehirler akmaktadır. Bunlar cennetlerde sonsuz olarak kalacaklardır. Tevbe suresi 100. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın peygamberidir ve onunla birlikte bulunanların yani ashab-ı kiram'ın hepsi kâfirlere karşı şiddetlidirler fakat birbirlerine karşı merhametli, yumuşaktırlar. Bunları çok zaman rükûda ve secdede görürsünüz. Herkese dünyada ve ahirette her iyiliği, üstünlüğü Allahü Teâlâ'dan isterler. Rıdvanı, Allahü Teâlâ'nın kendilerini beğenmesini de isterler. Çok secde ettikleri yüzlerinden belli olur. Onların halleri, şerefleri, böylece Tevrat'ta ve İncil'de bildirilmiştir. İncil'de de bildirildiği gibi, onlar, ekine benzer. İnce bir filiz yerden çıkıp kalınlaştığı, yükseldiği gibi, az ve kuvvetsiz oldukları halde az zamanda etrafa yayıldılar. Her tarafı, iman nuru ile doldurdular. Herkes Filiz'in halini görüp az zamanda nasıl büyüdü diyerek şaşırdıkları gibi hal ve şanları dünyaya yayılıp görenler hayret etti ve kafirler kızdılar. Feth suresi 29. buyurdu. Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerinde ı kiramın büyüklüğünü, derecelerinin yüksekliğini izah için. Esabımın hiçbirine dil uzatmayınız. Onların şanlarına yakışmayan bir şey söylemeyiniz. Nefsim elinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki sizin biriniz Uhud Dağı kadar altın sadaka verse, eshabımdan birinin bir müt arpası kadar sevap alamaz. Ve eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız. Kurtulursunuz buyurdular. Eshabı Suffe Peygamber efendimiz, Mescid-i Nebî'nin kuzey duvarına hurma dallarıyla bir gölgelik yaptırdı. Burada, Mekke'den hicret eden, malı mülkü bulunmayan bekar sahabilenin yatıp kalkmalarına emir buyurdu. Sayıları on ile dört yüz arasında değişen bu sahabiler, Rasulullah Efendimizin yanlarından hiç ayrılmaz ve sohbetlerinden hiç geri kalmazdı. Gece gündüz kuran ı Kerim okurlar, ilim öğrenirler, hadis i şerifleri hıfz ederlerdi. Günlerinin çoğunu oruç tutarak geçirirler, ibadet ve ta'atten bir an ayrılmazlardı. Burada yetişenler, yeni Müslüman olan kabilelere gönderilirler, onlara kuran ı Kerim'i ve sünnet-i şerifleri yani dini İslam'ı öğretirlerdi. Pek ziyade faziletlere sahip olan bu mübarek sahabiler büyük bir irfan ordusuydular. Peygamber Efendimiz onları çok sever, onlarla oturup sohbet ederler ve beraber yemek yerlerdi. Burada kalanlara eşhab-ı suffe denirdi. Rasulullah Efendimiz bir gün eşhab-ı suffe'ye bakıp son derece fakir olduklarını düşündüler. Böyle oldukları halde gönül rahatlığı ve parlaklığı ile ibadet ediyorlardı. Peygamber Efendimiz merhamet buyurup onlara ey Suffe sahabe size müjdeler olsun. Eğer ümmetimden sizin içinde bulunduğunuz bu zor şartlara razı bir kimse kalmış olursa o Elbette benim arkadaşlarımdandır buyurdular. Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden önce bu seçkin eshabının ihtiyaçlarını temin eder sonra kini gidermeye çalışırlardı. Ebu Hureyre şöyle anlattı: Kendisinden başka ilah olmayan Allahü Teala'ya yemin ederim ki ben bazen açlıktan karnımı yere dayar bazen de yerden aldığım bir taşı karnıma bastırırdım yine böyle bir haldeydim o gün Resulullah'ın mescide geçtiği yolun üstünde oturmuştum o sırada alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihanın süsü nur saçarak yanıma geldiler halimi anlayıp gülümsediler ve ya eba buyurdular Canım sana feda olsun, buyur ya Resûlallah deyince, Benimle gel, buyurdular. Hemen peşlerinden yürüdüm. Hane-i saadetlerine girdiler. Evde bir bardak süt vardı. Haydi, ehle suffe'ye git, onları bana çağır, buyurdular. Onları çağırmak için giderken, Kendi kendime, Bütün suffe ehline bir bardak süt nasıl yeter? ''Bana da bir yudum düşer mi ki?'' diye düşünüyordum. Onları çağırdım, saadethaneye geldik. İzin isteyip içeri girdik. Uygun yerlere oturduktan sonra, Resulullah Efendimiz, ''Ya Ebâ Hureyre, Şu süt bardağını al, onlara ver.'' buyurdular. Ben de bardağı alıp, sırayla arkadaşlarıma veriyordum. Her biri bardağı alıyor doyuncaya kadar içiyor, bana iade ediyordu. Herkesten aldığımda, bardağın hiç eksilmediğini, öylece sütle dolu olduğunu görüyordum. Bu şekilde gelen bütün arkadaşlarıma takdim ettim. Hepsi içip doydular. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bardağı alıp bana gülümsediler ve Ya Eba Hureyre, Süt içmeyen bir ben kaldım, bir de sen. Haydi sen de otur iç, buyurdular. Oturup içtim. Yine iç, buyurdular. İçtim. Efendimiz, birkaç defa iç, buyurdular. Ben de her defasında içtim. Nihayet, anam babam sana feda olsun ya Resûlallah. Artık içemeyeceğim. Seni hak din ile gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki iyice doydum dedim. Öyleyse bardağı bana ver, buyurdular. Verdim. Allahü Teala'ya hamd ve sena ettikten sonra besmele çekerek sütü içtiler. Mescitte Rasulullah Efendimizin hiçbir sohbetini kaçırmadan ilim öğrenen bu mümtaz hesabı karşı. Medine'li sahabiler, benzeri görülmemiş şekilde muhabbet beslerlerdi. Bir akşam açlıktan dermanı kalmayan suffeden bir sahabi Rasulullah Efendimiz'in huzur-u şeriflerine gelip halini arz etti. Peygamber Efendimiz hani isadetlerine yiyecek bir şeyin olup olmadığını sordular. Şu anda evde yiyecek olarak sudan başka bir şey yok. cevabını alınca Orada hazır bulunan eshâbına, Kim şu açı misafir eder? buyurdular. Eshâb-ı kirâmdan Medîneli biri, Herkesten önce davranıp, Anam babam sana fedâ olsun ya Resûlallah, Onu ben ağırlarım, dedi. Misafiriyle evine gidip, Hanımına, Resûlullah Efendimizin misafirini ağırlayacak bir şeyler hazırla, dedi. Hanımı, şu anda evimizde çocukların yiyeceğinden başka bir şey yok, diye cevap verdi. Önce çocukları uyut, sonra o yemeği getir diyen sahabi ancak bir kişiye yetecek kadar olan yemeği alıp misafirin odasına girdi. Sofrayı koyup buyur etti. Yemeğe beraber başladıktan sonra kalktı, lambayı düzeltiyormuş gibi yapıp söndürdü. Tekrar karanlıkta sofranın başına oturdu. Yiyormuş gibi hareketler yaparak misafirin doymasını bekledi misafir doyduktan sonra sofrayı kaldırdı. O gece çocuklarıyla aç olarak sabahladılar. Sabahleyin Peygamber Efendimizin huzuru şeriflerine gittiklerinde Allahu Teala bu geceki hareketinizden hoşnut oldu, buyurdular. Bunun üzerine Allahü Teala Haşr suresinin 9. ayeti kelimesini göndererek mealen onlar Ensar kendilerinde yoksulluk ve muhtaçlık olsa bile muhacirleri kendi canlarından üstün tutarlar buyurdu. Cibril hadisi. Resulullah Efendimiz eshabına dinimizin emir ve yasaklarını inceden inceye anlatıyor öğretiyorlardı. İmanın İslamın şartları, namaz, oruç. Hac zekata ait bütün hükümler ayet-i kerimelerin tefsirleri haram ve helal olan yiyecekler giyecekler yemin adak kefaretler alışveriş bilgileri yeme içme giyinme görüşme konuşma selamlaşma adabı komşuluk akrabalık ve dostluk münasebetleri evlenme nafaka veraset ve miras hükümleri Davalar, cezalar, anlaşma ve ortaklıklar, sağlık, sıhhat bilgileri, düşmanla çarpışma, harp hukuku gibi, bütün dini İslam'ı, herkesin anlayacağı şekilde anlatır, önemli gördükleri bir hususu, üç defa tekrar ederlerdi. Kadınlara ait bilgileri de, mübarek sevceleri vasıtasıyla öğretirlerdi. Müslümanların kahraman imamı, Eshab-ı Kiram'ın yükseklerinden hep doğru söyleyici olmakla meşhur sevgili büyüğümüz Ömer bin Hattab radıyallahu anh buyuruyor ki öyle bir gün idi ki eshab-ı kiram'dan birkaçımız Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huzurunda ve hizmetinde bulunuyorduk o gün o saat öyle şerefli öyle kıymetli ve hiç ele geçmez bir gün idi o gün Resulullah'ın sohbetinde yanında bulunmakla şereflenmek ruhlara gıda olan canlara zevk ve safa veren cemalini görmek nasip olmuştu bu günün şerefini kıymetini anlatabilmek için öyle bir gün idi ki buyurdu Cebrail aleyhisselamı insan şeklinde görmek onun sesini işitmek, kulların muhtaç olduğu bilgiyi, gayet güzel ve açık olarak, Resulullah'ın mübarek ağzından işitmek nasip olan bir gün gibi, şerefli ve kıymetli bir vakit bulunabilir mi? O vakit, ay doğar gibi bir zat yanımıza geldi. Elbisesi çok beyaz, saçları pek siyah idi. Üzerinde, Toz, toprak, ter gibi yolculuk alametleri görünmüyordu. Rasulullah'ın esabı olan bizlerden hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Yani görüp bildiğimiz kimselerden değildi. Rasulullah'ın huzurunda oturdu, dizlerini mübarek dizlerine yanaştırdı. Bu gelen Cebrail idi. İnsan şekline girmişti. Cebrail aleyhisselam'ın böyle oturması mühim bir şeyi bildirmek için idi. Yani, din bilgisi öğrenmek için utanmanın doğru olmadığını ve üstada gurur kibir yakışmayacağını göstermektedir. Herkesin dinde öğrenmek istediklerini, muallimlere serbestçe ve sıkılmadan sorması lazım geldiğini, Cebrail aleyhisselam eshab-ı kirama bu haliyle anlatmaktadır. Çünkü, Din öğrenmekte utanmak ve Allahü Teala'nın hakkını ödemekte ve öğretmekte ve öğrenmekte sıkılmak doğru olmaz. O zat-ı şerif ellerini Resul-i Ekrem Efendimizin mübarek dizleri üzerine koydu ve Ya Resulallah bana İslamiyeti, Müslümanlığı anlat dedi. Resul-i Ekrem buyurdu ki İslam'ın şartlarından birincisi kelime-i getirmektir. Kelime-i getirmek demek Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü" söylemektir. Yani akıl ve bali olan ve konuşabilen kimsenin yerde ve gökte ondan başka ibadet edilmeye ve tapılmaya layık hiçbir şey ve hiçbir kimse yoktur. Hakiki mabut, ancak Allahu Teala'dır. O vacibül vücuttur. Her üstünlük ondadır. Onda hiçbir kusur yoktur. Onun ismi Allah'tır. Demesi ve buna kalb ile kesin olarak inanmasıdır. Ve yine o gül renkli. Beyaz, kırmızı, parlak, sevimli yüzlü, kara kaşlı ve kara gözlü, mübarek alnı açık, güzel huylu, gölgesi yere düşmez ve tatlı sözlü, Arabistan'da Mekke'de doğduğu için Arap denilen Haşimi evladından Abdullah'ın oğlu Muhammed adındaki Zatı ı Ali Allahü Teala'nın kulu ve resulü yani peygamberidir demesidir. Vakti gelince namaz kılmaktır. Malın zekatını vermektir. Ramazanı ı Şerif'te her gün oruç tutmaktır. Gücü yetenin ömründe bir kere hac etmesidir. O zat Resulullah'tan bu cevapları işitince doğru söyledin ya Resulallah dedi. Biz dinleyiciler hem soruyor hem de onu tasdik ediyor diye onun bu sözüne şaştık bu zat yine ya Allah imanın ne olduğunu da bana bildir dedi bu hadisi şerifte imanın lügat manasını düşünmemelidir çünkü lügat manası tasdik ve inanmak demek olduğundan Arap cahillerinden bu manayı bilmeyen kimse yoktur Nerede kaldı ki eshab-ı kiram radıyallahu teala anhüm ecmaîn bilmemiş olsunlar. Cebrail aleyhisselam imanın manasını eshab-ı kirama öğretmek istiyordu. Burada İslamiyette neye iman denildiği sorulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de imanın belli altı şeye inanmak olduğunu şöyle bildirdi. Önce Allahü Teala'ya, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerlerin Allahü Teala'dan olduğuna inanmaktır. O zat yine "Doğru söyledin." diyerek tasdik etti. Sonra tekrar "Ya Resulallah, ihsanın ne olduğunu da bana bildir." dedi. Rasulullah Efendimiz Allah Teâlâ'ya onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür, buyurdu. O zat tekrar Ya Resulallah, bana kıyametten haber ver, dedi. Resul Aleyhisselam bu meselede sorulan sorandan daha alim değildir, buyurdular. O zat tekrar o halde onun alametlerini bildir." dedi. Rasulullah Efendimiz cariyelerin efendilerini doğurması, yalın ayak, çıplak yoksul çobanların zengin olarak yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir, buyurdu. Bundan sonra dönüp gitti. Rasulullah bana dönüp "Ey Ömer, Soran kişinin kim olduğunu biliyor musun diye sordular. Allahü Teala ve Resulü daha iyi bilir dedim. Rasulullah o Cibril, Cebrail idi. Sizlere dininizi öğretmek için geldi buyurdular. Peygamber Efendimiz ashabına dindeki derecelerine göre anlayacakları şekilde anlatırlardı. Esabı kiramın en yükseklerinden olan Hazret Ömer, bir gün geçerken Rasulullah Efendimizin Ebu Bekri Sidiika bir şey anlattığını gördü. Yanlarına gidip dinledi. Bunu başkaları da gördü. Fakat gelip dinlemekten çekindiler. Ertesi gün Hazret Ömer'i görünce, "Ya Ömer, Rasulullah dün size bir şey anlatıyordu. Söyle biz de öğrenelim" dediler. Çünkü Resulullah Efendimiz daima, benden duyduklarınızı, din kardeşlerinize de anlatınız, birbirinize duyurunuz, buyururdu. hazret Ömer, dün Hazret-i Ebu Bekr, Kur'an-ı Kerim'den anlayamadığı bir ayet i kerimenin manasını sormuş, Rasulullah ona anlatıyordu. Bir saat dinledim, bir şey anlayamadım, dedi. Çünkü, Hazreti Ebubekir'in yüksek derecesine göre anlatıyordu. Hazreti Ömer o kadar yüksek idi ki Rasulullah Efendimiz "Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber gelmeyecektir. Eğer benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu." buyurdu. Böyle yüksek olduğu ve ana dili olan arabiyi çok iyi bildiği halde Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Ebu Bekre anlatılan tefsirini anlayamadı. Ebu Bekr'in derecesi ondan çok daha yüksekti. Hazreti Ebu Bekr hatta Cebrail aleyhisselam bile Kur'an-ı Kerim'in manasını, esrarını Rasulullah'a sorardı. Rasulullah Kur'an-ı Kerim'in hepsinin tefsirini eshabına bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz. Bu şekilde eshabına dini öğrettiği gibi davalara bakıyor, şahitlerini dinleyip en güç anlaşmazlıkları neticeye bağlayarak hallediyordu. Selman-ı Farisi'nin Müslüman olması gün geçtikçe İslam'ın nuru yayılmaya, Resulullah Efendimiz'in mübarek ismi işitilince kalplerde yer tutmaya başladı. Onun gelmesini hasretle bekleyen ilim ehli kimseler, arayış içinde ve heyecanla Medine'ye koşarak, iman etmekle şerefleniyorlardı. Bunlardan birisi de Selman-ı Farisi hazretleriydi. O, Müslüman olmasını şöyle anlatmıştır. Ben, Faris'in İran, İsfahan şehrinin Cey köyündenim. Babam, köyün en zengini olup, arazimiz ve malımız çoktu. Evin yegane çocuğu ve babamın tek sevgilisiydim. Bunun için beni kız gibi yetiştirirdi. Evden çıkmama izin vermezdi. Mecusi olduğu için, bana mecusiliği istediği şekilde eksiksiz olarak öğretti. Evde devamlı bir ateş yanar, biz de ona tapar, secde ederdik. Babamın malı ve mülkü çok olduğu için beni bir ara dışarıya çıkardı ve ''Yavrum, ben öldüğüm zaman bu malların sahibi sen olacaksın. Onun için git mallarını ve arazilerini tanı'' dedi. Ben de ''Peki'' deyip bahçelerimizi dolaştım. Bir gün tarlalara bakmaya gittiğimde bir kiliseye rastladım. Hristiyanların seslerini işittim. Yanlarına gidince, içeride ibadet ettiklerini gördüm. Ben daha önce öyle bir şey görmediğimden, hayrette kaldım. Çünkü bizim ibadetimiz, ateş yakıp, ona secde etmekten başka bir şey değildi. Onlar ise, görünmeyen bir Allah'a ibadet ediyorlardı. Kendi kendime, vallahi bunların dini haktır, ve bizimki batıldır, dedim. Akşama kadar onları merakla seyrettim. Tarlalarımıza gitmeden, karanlık basmaya başladı. Onlara, bu dinin aslı nerededir deyince, Şam'dadır, dediler. Sonra, Şam'a gitsem beni de kabul ederler mi, diye sorduğumda, Evet, kabul ederler, diye cevap verdiler. Sizlerden yakında Şam'a gidecek kimseler var mıdır diye sorunca, bir müddet sonra bir kervanın gideceğinden bahsettiler. Konuştuğum kimseler az olup, Şam'dan İsfahan'a gelmişlerdi. Ben bunlarla meşgul iken, eve gitmekte geciktim. Benim dönmediğimi gören babam, beni aramaya başlamış ve adam göndermiş. Aramışlar, bulamamışlar. Onlar telaş içindeyken eve döndüm. Babam bu zamana kadar neredeydin? Seni aramadığımız yer kalmadı dedi. Ben de babacığım ben bugün tarlaları dolaşmaya çıkmıştım. Fakat yolda bir Hristiyan kilisesine rastladım. İçeri girdim. Baktım ki görmedikleri ve her şeye hakim ve kadir olan bir Allah'a iman ediyorlar. Onların ibadetlerine şaştım kaldım. Akşama kadar onları seyrettim. Onların dininin hak olduğunu anladım, dedim. Bunu duyan babam, Ey oğlum! Yanlış düşünüyorsun. Babalarının ve dedelerinin dini, onların dininden daha doğrudur. Onların dini bozuktur. Sakın aldanma ve inanma, dedi. Ben de, hayır, onların dini bizimkinden daha hayırlıdır. Ve onlarınki hak, ''Bizimki batıldır.'' dedim. Babam buna çok kızdı ve beni el ve ayaklarımdan bağlayıp eve hapsetti. Bu durumdayken, devamlı Şam'a gidecek kervandan haber beklerdim. Nihayet, Hristiyan rahiplerin kervanı hazırladıklarını öğrendim. İplerimi çözüp kaçtım ve kervanın bulunduğu kiliseye gittim. Buralarda duramayacağımı anlattım ve kervana katılarak Şam'ın yolunu tuttum. Şam'da Hristiyan dininin en büyük alemini sordum. Bana birini tarif ettiler. Onun yanına gidip halimi anlattım. Yanında kalmak istediğimi, kendisine hizmet edeceğimi söyleyip Hristiyanlığı öğretmesini, Allahü Teala'yı tanıtmasını rica ettim. Kabul etmişti. Artık ona hizmet etmeye Kilisenin işlerini yapmaya başlamıştım. O da bana Hristiyanlığı öğretiyordu. Fakat sonradan onun kötü kimse olduğunu anladım. Çünkü Hristiyanların, fakirlere vermek için getirdikleri sadaka, altın ve gümüşleri saklar, muhtaçlara vermezdi. Tam yedi küp altın ve gümüş biriktirmişti. Bunu benden başka bilen yoktu. Bir müddet sonra vefat etti. Hristiyanlar, defn için toplandılar. Onlara, Neden buna bu kadar hürmet ediyorsunuz? O hürmete layık bir insan değildir, dedim. Sen bunu nereden çıkarıyorsun, dediler ve bana inanmadılar. Ben de biriktirdiği altınların yerini gösterdim. Yedi küp altını ve gümüşü çıkardılar. Sonra, bu defne ve teçhize layık bir kimse değildir, diyerek bir yere atıp, Üzerini taşla örttüler. Yerine başka birisi geçti. Bu zat, gerçekten ilim sahibi, zahit bir kimse olup, dünyaya hiç ehemmiyet vermezdi. Ahirete talip bir kimseydi ve hep ahiret için çalışır, gece gündüz daima ibadet ederdi. Onu çok sevdim ve uzun zaman yanında kaldım. Hizmetini severek yapardım. Birlikte ibadet ederdik. Bir gün ona, ey benim efendim, uzun zamandan beri yanınızdayım ve sizi çok sevdim. Çünkü Allahü Teala'nın emirlerine itaat ediyor ve men ettiklerinden kaçıyorsunuz. Vefat ettiğiniz zaman ben ne yapayım, bana ne tavsiye edersiniz diye sordum. Cevap olarak, oğlum, Şam'da insanları ıslah edecek bir kimse kalmadı. Kime gitsen seni ifsa eder. Fakat Musul'da bir zat vardır. Onu bulmanı tavsiye ederim. Dedi. Vefat edince Musula geçtim. Tarif ettiği zatı buldum ve başımdan geçenleri anlattım. Hizmetine kabul etti. O da diğer zat gibi çok kıymetli, dünyaya düşkün olmayan ve devamlı ibadet eden bir kimseydi. Ona da uzun zaman hizmet ettim. Fakat bir gün hastalandı. Vefat zamanı, Aynı soruları ona da sordum. Bana, Nusaybin'de bir zatı tavsiye etti. Vefatı üzerine derhal, Nusaybin'e gittim. Söylediği kimseyi bulup, Yanında kalmak istediğimi bildirdim. Kabul etti. Bir müddette onun hizmetinde bulundum. Hastalanınca, Beni başka birine göndermesini söyledim. Bu sefer bana Amuriyatlı Rum şehrinde bulunan başka bir zatı tarif etti. Vefatından sonra Amuriyenin yolunu tuttum. Söylediği bu şahsı da bulup hizmetine girdim ve uzun zaman kaldım. Onun da vefatı yaklaştı. Beni birine havale etmesini rica edince, vallahi şimdi böyle bir kimse bilmiyorum. Fakat ahir zaman peygamberinin gelmesi yaklaştı. O Araplar arasından çıkacak. Vatanından hicret edip taşlık içinde hurması çok bir şehre yerleşecek. Hediyeyi kabul eder sadakayı kabul etmez. İki omuzu arasında nübüvvet mührü vardır diyerek alametlerini saydı. Bu zat da vefat edince söylediklerine uyarak Arap diyarına gitmeye karar verdim. Amuriye'de çalışıp birkaç öküz ile bir miktar koyun sahibi olmuştum. Benikat kabilesinden bir kafile Arap belgesine gidecekti. Onlara bu sığır ve koyunlar sizin olsun. Beni Arap vilayetine götürün deyince teklifimi kabul edip yanlarına aldılar. Vadiül Kura denilen yere gelince İhanet edip, köledir diyerek, beni bir Yahudi'ye sattılar. Yahudi'nin bulunduğu yerde, hurma bahçeleri gördüm. Ahir zaman peygamberinin hicret edeceği yer, herhalde burasıdır, diye düşündüm. Fakat bir türlü ısınamadım. Bu Yahudi'ye, bir müddet hizmet ettim. Sonra beni, amcasının oğluna sattı. O da alıp, Medine'ye getirdi. Medine'ye varınca, Burasını önceden görmüş gibi ısındım. Artık günlerim Medine'de geçiyor, beni satın alan Yahudinin bağında bahçesinde çalışıp, hizmetini görüyordum. Bir taraftan da, asıl maksadıma kavuşmanın sabırsızlığı içindeydim. Bir gün, bir hurma ağacına çıkmış çalışıyordum. Sahibim, biriyle bir ağacın altında konuşuyordu. Bir ara, Evs ve Hazreç kabileleri helak olsunlar, Mekke'den bir kimse Kuba'ya geldi. Peygamber olduğunu söylüyor. Bu kabileler de onu kabul edip dinine giriyorlar, diye konuştular. Ben bu sözleri işitince, kendimden geçer gibi oldum. Derhal aşağı inip, o şahsa, ne diyorsun dedim. Sahibim bana, neyine lazım, neden soruyorsun, sen işine bak, diyerek bir tokat vurdu. O gün akşam olunca, bir miktar hurma alıp, Hemen Kubaya vardım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanına girip, sen salih bir kimsesin, yanında da fakirler vardır. Bu hurmaları sadaka getirdim dedim. Rasulullah yanında bulunan esaba, geliniz, hurma yiyiniz buyurdu. Onlar yediler. Fakat kendisi hiç yemedi. Kendi kendime, işte alametin biri budur. Sadaka kabul etmiyor, dedim. Rasulullah Efendimiz, Medine'yi teşrif ettikten sonra, bir miktar hurma daha alıp, Resûlullah'a getirdim. Bu hediyedir, dedim. Bu defa, yanındaki eshâb ile birlikte yediler. İşte ikinci alamet de çıktı, dedim. Götürdüğüm hurma, yirmi beş civarındaydı. Halbuki yenen hurma çekirdekleri bin kadardı. Rasulullah Efendimizin mucizesiyle hurma artmıştı. Kendi kendime bir alamet daha gördüm dedim. Rasulullah'ın yanına tekrar gitmiştim. Cenaze defnediyorlardı. Nübüvvet mührünü görmeyi arzu ettiğim için iyice yaklaştım. Benim muradımı anlayıp gömleğini kaldırdı. Mübarek sırtı açılınca nübüvvet mührünü gördüm. Hemen öptüm ve ağladım. O anda kelime-i şahadeti söyleyerek Müslüman oldum. Sonra da Resulullah'a başımdan geçen hadiseleri bir bir anlattım. Halime taaccüp edip bunu eshab-ı da anlatmama emir buyurdular. Eşab-ı kiram toplandı. Ben de başımdan geçenleri en ince teferruatına kadar anlattım. Selman-ı Farisi iman ettiği zaman Arap lisanını bilmediği için, tercüman istemişti. Gelen Yahudi tercüman, onun sevgili peygamberimizi met etmesini aksi şekilde söylüyordu. O esnada Cebrail aleyhisselam gelip, Hazreti Selman'ın sözlerini doğru olarak Resulullah'a bildirdi. Yahudi durumu anlayınca, kelime-i getirerek Müslüman oldu. Selman-ı Farisi, Müslüman olduktan sonra, Kölerliğe bir müddet daha devam etti. Sevgili Peygamberimizin kendini kölerikten kurtar ya Selman, buyurması üzerine sahibine gidip azad olmak istediğini söyledi. Buna zorla razı olan Yahudi 300 hurma fidanı dikerek yetiştirip hurma verir hale getirmesi ve 40 rukya altın, o zamanki ölçüye göre bir miktar altın vermesi şartıyla kabul etti. Bunu Resulullah Efendimize haber verdi. O da eşhabına kardeşinize yardım ediniz buyurdu. Onun için 300 hurma fidanı topladılar. Resulullah Efendimiz bunların çukurlarını hazır edip tamam olunca bana haber ver buyurdu. Çukurları hazırlayıp haber verince teşrif edip fidanları kendi mübarek elleriyle dikti. Bir tanesini de Hazret Ömer dikmişti. Hazret Ömer'in diktiği hariç, hepsi Allahü Teala'nın izniyle o sene hurma verdi. Rasulullah Efendimiz o bir taneyi de söküp kendi mübarek eliyle yeniden dikti ve diktiği anda hurma verdi. Selmanı Farisi Hazretleri anlattı ki bir gün bir zat beni arıyor ve Selmanı Farisi mukateb fakir Efendisiyle hürriyetine kavuşmak için, belli bir miktarda anlaşan köle, nerededir? diye soruyordu. Beni buldu ve elinde bulunan yumurta büyüklüğündeki altını verdi. Bunu alıp, peygamberimize gittim ve durumu arz ettim. Rasulullah altını tekrar bana verip, bu altını al, borcunu öde, buyurdu. Ben, ya Resûlallah! Bu altın Yahudinin istediği ağırlıkta değil deyince, Rasulullah Efendimiz o altını alıp mübarek dilinin üzerine sürdü. Al bunu. Allahü Teala bununla senin borcunu eda eder. Buyurdu. Allah hakkı için o altını tarttım, istenilen kadardı. Onu da götürüp verdim. Böylece kölelikten kurtuldum. Cemane Farisi bugünden sonra Esab-ı Suffe arasına katıldı. Melekler dinlemek için gelirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i öyle güzel, öyle tatlı ve tesirli okurdu ki onu dinleyen gayrimüslimler de hayran kalırlardı. Onu dinleyerek Müslüman olanların sayısı çoktu. Hazreti Berabe bin Azib anlattı ki bir yatsı namazından sonra Resulullah Efendimizi Tin Suresi'ni okurken dinlemiştim. Öyle güzel okuyordu ki sesi ve okuyuşu ondan daha mükemmel olan bir kimse dinlemiş değildim. Eshab-ı arasında sesi çok güzel olan Kur'an-ı Kerim'i okurken ağlayan ve ağlatanlar pek çoktu. Bunlardan birisi, Üseyd bin Hudayrı idi. Bir gece, atını yanına bağlayıp, Bakara suresini okumaya başladı. Okurken, at birdenbire ürktü. Hazreti i Üseyd sustu. At sakinleşti. Okumaya başladı, at yine ürktü. Susunca sakinleşti. Tekrar okumaya başlayınca, yine ürktü. Üseyd bin Hudayr'ın oğlu Yahya, ata yakın bir yerde yatıyordu. Atın çocuğa bir zarar vermesinden endişe ederek, okumayı bıraktı. Gökyüzüne baktığında, beyaz bulut gölgesine benzeyen bir sesin içinde, kandil gibi parıldayan şeyler fark etti. Okumayı kesince, o parıldayan şeylerin, semaya doğru yükselerek gittiğini gördü. Sabah olunca, Sevgili peygamberimizin huzur şeriflerine gidip başından geçenleri anlattı. Rasulullah efendimiz onların ne olduğunu biliyor musun diye sorunca Hazreti Hüseyin anam babam sana feda olsun ya Resulallah bilmiyorum diye cevap verdi. Peygamber efendimiz buyurdu ki onlar melekler idi. Senin sesine yaklaşmışlardı. Eğer okumaya devam etseydin, sabaha kadar seni dinlerler, insanlar da onları görür ve seyrederlerdi. Onlar halkın gözlerinden gizlenmezlerdi. Kur'an-ı Kerim'i pek yanık okuyanlardan biri de Hazreti Ebubekr Sıddık idi. Namaz kılarken okumaya başlayınca kendini tutamaz mübarek gözlerinden yaşlar boşanırdı. Görenler bu haline hayran olurlardı. Bir gün müşrikler toplanıp, bu kimse Peygamber'in getirdiklerini yanık yanık okuyarak ağlıyor. Çocuklarımız ve kadınlarımızın onun bu haline meftun olup Müslüman olmalarından korkuyoruz, demişlerdi. Sevgili Peygamberimizin mübarek cemalini görerek ona aşık olanlardan mübarek sözlerini ve okuduğu Kur'an'ı kerimi dinleyince hayran kalıp Müslüman olanlardan biri de Abdullah bin Selam Hazretleridir. Tevrat ve İncil'i iyi bilen Abdullah bin Selam iman etmeden önce bir Yahudi alimiydi. Kendisi Müslüman oluşunu şöyle anlatır: Ben Tevrat'ı ve izahlarını babamdan okuyup öğrenmiştim. Bir gün babam ahir zamanda gelecek olan peygamberin sıfatları alametleri ve yapacağı işleri bana anlattı ve eğer o Harun evladından gelecek olursa ona tabi olurum, yoksa tabi olmam dedi. Ve Rasulullah'ın Medine'ye gelişinden önce öldü. Rasulullah'ın Mekke'de nübüvvetini ilan ettiğini işittiğim vakit onun sıfatlarını, ismini ve geleceği vakti biliyordum. Bu sebeple. Onu gözleyip durdum. Resulullah'ın Medine yakınında Kuba denilen yerdeki Amr bin Avf oğullarının evinde misafir olduğunu birinden öğreninceye kadar bu halimi Yahudilerden saklayıp sustum. Bir gün bahçemde hurma ağacından yaş hurma toplarken Nadir oğullarından birisi "Bugün Arapların adamı geldi." diye bağırdı. Beni bir titreme almıştı. Hemen Allahu ekber diyerek tekbir getirdim. O anda halam Halide bint Haris ağacın altında oturuyordu. Çok yaşlı bir kadındı. Tekbirimi işitince Allah elini boşa çıkarsın ve seni umduğuna kavuşturmasın. Vallahi sen Musa bin İmran'ın geleceğini işitseydin bundan fazla sevinmezdin diyerek bana çıkıştı. Ona Ey hala! O, vallahi Musa bin İmrân'ın kardeşidir ve onun gibi bir peygamberdir, onun yolundadır ve onun gönderildiği tevhid ile gönderilmiştir, dedim. Bunun üzerine bana, Ey kardeşimin oğlu! Yoksa o, kıyamete yakın gönderileceği bize bildirilen peygamber midir, dedi. Evet, dedim. Öyleyse haklısın, dedi. Rasulullah Medine'ye hicret ettiği zaman onu görmek için hemen halkın arasına karıştım. Mübarek cemalini, nurlu yüzünü görür görmez onun yüzü yalancı bir yüz olamaz dedim. Resulullah toplanan insanlara İslamiyeti anlatıyor, nasihatler veriyordu. Burada Resulullah'tan işittiğim ilk hadisi i şerif şudur: Selamı aranızda yayınız. Aç kimseleri doyurunuz. Sıla-yı yapınız. Yakın akrabaları ziyaret ediniz. İnsanlar uykudayken namaz kılınız. Böylece cennete selametle girersiniz. Fahri alem, sallallahu aleyhi ve sellem, beni nübüvvet nuru ile tanıyıp, Sen Medine âlimi İbni Selam mısın? buyurdu. Ben de evet deyince sevgili peygamberimiz yaklaş buyurarak şu suali sordu Ey Abdullah Allahü Teala için söyle Tevrat'ta benim vasıflarımı okuyup öğrenmedin mi Ben de Allahü Teala'nın sıfatları nelerdir söyler misiniz dedim Bu suale karşılık Rasulullah biraz bekledi Ve Cebrail Aleyhisselam İhlas Suresi'ni indirdi. Rasulullah Efendimiz'in okuduğu bu sureyi işitince peygamberimize hemen "Evet ya Resulallah, doğru söylüyorsun. Şehadet ederim ki Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. Sen onun kulu ve resulüsün." diyerek kelime-i şehadet getirip Müslüman oldum. Sonra "Ya Resulallah, Yahudiler insanı hayrete düşürecek kadar yalan söyleyen, asılsız isnat ve iftiralarda bulunan, zalim bir millettir. Eğer sen benim seciğe ve her halimi onlardan sorup öğrenmeden önce, onlar benim müslüman olduğumu duyup öğrenirlerse, muhakkak sizin yanınızda bana, akla gelmeyen iftiralarda bulunurlar. Siz önce beni onlardan sorunuz, dedim ve, evin bir tarafına saklandım. Benim peşimden Yahudilerin ileri gelenlerinden bir grup içeri girdi. Resulullah Efendimiz Yahudilere, "Aranızdaki Abdullah bin Selam nasıl bir kimsedir?" diye sordu. Yahudiler de "O bizim en yüksek alimimiz ve en büyük alimimizin de oğludur. İbn Selam bizim en hayırlımız" ve en hayırlımızın da oğludur dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz Yahudilere eğer o Müslüman olduysa siz buna ne dersiniz diye sordu. Yahudiler Allah onu böyle bir şeyden korusun diye karşılık verdiler. O sırada saklandığım yerden çıkıp ey Yahudi topluluğu Allahü Teala'dan korkunuz size geleni kabul ediniz Allahü Teala'ya yemin ederim. Siz de bilirsiniz ki elinizdeki Tevrat'ta isminin ve sıfatlarının yazılı olduğunu gördüğünüz Allahü Teala'nın Resulü budur. Ben şehadet ederim ki Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve resulüdür diyerek onu tasdik ettim. Bunun üzerine Yahudiler o bizim en kötümüzdür ve en kötümüzün de oğludur diyerek çeşitli kusurlar ve iftiralarda bulunup beni kötülediler. Ben zaten korktuğum buydu. Ya Rasulullah, ben onların zalim, yalancı, kötülükten çekinmeyen, iftiracı bir millet olduğunu size haber vermemiş miydim? İşte hepsi ortaya çıktı dedim. Rasulullah Yahudilere birinci şahadetiniz bize kâfidir. İkincisi ise lüzumsuzdur buyurdu. Bunun üzerine hemen evime döndüm. Ailemi ve akrabalarımı İslamiyete davet ettim. Halam da dahil hepsi Müslüman oldular. Benim iman etmem Yahudileri çok kızdırdı. Bunun için beni sıkıştırmaya başladılar. Hatta Yahudi alimlerden bazıları Araplardan Peygamber çıkmaz. Senin adamın hükümdardır diyerek. Beni İslamiyet'ten vazgeçirmeye kalkıştılar fakat muvaffak olamadılar. Kendisiyle birlikte Salebe bin Sa'e, Üseyid bin Sa'e, Esed bin Übeyt ve bazı Yahudiler samimi olarak Müslüman oldular. Fakat bazı Yahudi alimleri Muhammed'e yalnız bizim şerdilerimiz inandı. Eğer onlar hayırlılarımızdan olsalardı atalarının dinini bırakmazlardı dediler. Bunun üzerine Allahü Teala onlara cevap olarak ayeti kerime indirip mealen buyurdu ki onların ehli kitabın hepsi bir değildir. Ehli kitabın içinde ibadet ve taatte bulunan bir cemaat vardır ki onlar gece vakitlerinde secdeye kapanarak Allahü Teala'nın ayetlerini okurlar. Ali İmran suresi 113. Hicretin birinci senesinde vuku bulan diğer bazı olaylar. Hicretin birinci senesinde Ensar'dan Esat bin Zürare, Berâ bin Maarur, Külsüm bin Hilim, Muhacirlerden Osman bin Mazun vefat etti. Kafirlerle savaşa izin verildi. Ayrıca Medine'nin hava ve suyunun tesirine dayanamayan Hazreti Ebubekir ile Bilal'i Habeşi radıyallahu anh sıtma hastalığına tutuldular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Rabbi, Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi de bize sevdir ve burada bize bereket ve rızık bolluğu ver." diye dua ettiler. Cenabı Hak da duasını kabul buyurup muhacirlere Medine'yi sevdirdi. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, bizzat iştirak ettikleri ebva, veddan gazaları bu senede yapılmıştır. İkinci yılın başlarında, buvat, safevan, zülûşeyle gazaları bunları takip etmiş ve bu gazalarda savaş vuku bulmamıştır. İlk Yazılı Antlaşma Mekkeli müşrikler boş durmuyor Resûlullah Efendimiz'e, Mekke'de yapamadıklarını, Medine'de yapmaya kalkışıyorlardı. Medine'li müşriklere tehdit mektupları gönderdikleri gibi, Medine'deki Yahudi kabilelerine de tehditlerle dolu mektuplar ve haberler gönderiyorlardı. Onların bu tehditleri, Yahudilerin, Rasulullah Efendimiz'e yaklaşmalarına sebep oldu. Bu sırada Yahudiler, Rasulullah Efendimiz'in huzuruna gelip, Sizinle sulh yapmaya geldik. Bir antlaşma yapalım da birbirimize zararımız olmasın dediler. Peygamberimiz de onlarla 55 maddelik bir antlaşma yaptı ki alınan bu kararların bazıları şöyledir. 1. Bu antlaşma Resulullah Muhammed Aleyhisselam tarafından Mekkeli ve Medineli Müslümanlarla onlara tabi olanlar ve sonradan iltihak edenler ve onlarla beraber savaşanlar arasında yazılan bir belgedir. 2. Şüphesiz ki, bunlar diğer insanlardan ayrı bir cemaattir. 3. Her kabile, esirlerinin kurtulmalık akçelerini, Müslümanlar arasındaki adalete göre, ortaklaşa ödeyeceklerdir. 4. Müslümanlar, kendi aralarında karışıklık çıkaran kimselere, evlatları bile olsa, karşı cephe alacaklardır. 5. Yahudilerden Müslümanlara tabi olanlar, herhangi bir zulme uğramayacakları gibi, onlara yardım da edilecektir. 6. Yahudiler, Müslümanlarla beraber bir grup teşkil edecek, herkes kendi dininin icablarını yerine getirecektir. 7. Yahudilerden hiçbirisi Muhammed Aleyhisselam'ın izni olmadan askeri bir sefere çıkamayacaktır. 8. Hiçbir kimse anlaştığı kimseye kötülük etmeyecek, zulme uğrayana mutlaka yardım edilecektir. 9. Medine Vadisi bu antlaşmayı yapanlar için dokunulmaz haram bölgedir. 10. Mekkeli müşrikler ve onlara yardım edenler, hiçbir surette himaye edilmeyeceklerdir. 11. Medine'ye hücum edecek kimselere karşı, Müslümanlar ile Yahudiler, aralarında yardımlaşacaklardır. Yahudiler, bu antlaşma ile, görünüşte, Müslümanlarla dostluk yapacaklar, onlara kin tutmayacak ve düşmanlıkta bulunmayacaklardı. Ey habibim, Mahsun olma! Resulullah Efendimizin hicretinden önce, Medine'de bulunan Hazreç kabilesinin reisi, Abdullah bin Übey, Medine'ye hükümdar seçilecekti. Akabe biatları, daha sonra da hicret hadisesiyle Evs ve Hazreç kabilelerinin çoğu Müslüman olunca, Abdullah bin Übey'in hükümdarlığı gerçekleşmedi. Bu sebeple Abdullah bin Übey başta Peygamber Efendimize ve muhacir olan eshab-ı kirama sonra Medineli sahabeye diş biliyor fakat düşmanlığını açıkça gösteremiyordu. Kendisi gibi birkaç kimseyle münafıklar zümresini teşekkül ettirdi. Bunlar Müslümanların yanında İslam dinine girdiklerini söylüyor, fakat arkalarından alay ediyorlardı. Gizliden gizliye, nifak tohumları ekmeye ve fitne çıkarmaya başladılar. Bunda öyle ileri gittiler ki, Fahri Alem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, mübarek sözlerini tersine nakletmeye ve değiştirmeye kalktılar. Düşmanlıklarını içinde saklayan Yahudiler, Peygamber Efendimiz'de bir antlaşma imzaladılar. Peygamber Efendimiz'e gruplar halinde geldiler, kendilerince çok zor olan sorular sordular. Aldıkları cevaplardan onun Hak Peygamber olduğunu anladılar. Fakat inat ve kıskançlıklarından iman etmediler. Bunun üzerine sevgili Peygamber'imiz bana Yahudi alimlerinden on kişi iman etmiş olsaydı. Yahudilerin hepsi iman ederlerdi buyurdular. Resulullah Efendimizin böyle mahzun olmasını Allahü Teala şu ayeti kerimesiyle teselli eyledi. Ey Habibim, ey şanlı Resul, kalpleriyle inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenlerle, münafıklarla, Yahudilerden küfür içinde koşuşanlar seni mahzun etmesin. Onlar durmadan yalan dinleyenler ve senin huzuruna gelmeyen başka bir kavim, Hayber Yahudileri için Kureyza oğullarından casusluk edenlerdir. Kelimeleri Allahü Teala tarafından yerlerine konduktan sonra değiştirirler. Eğer size şu fetva verilirse onu kabul edin, verilmezse sakının derler. Allahü Teala kimin fitneye düşmesini dilerse artık sen Allahü Tealanın iradesini önlemeye hiçbir surette muktedir olamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allahü Teala onların kalplerini temizlemek dilememiştir. Onlara dünyada hakir ve perişanlık, ahirette de pek büyük bir azap vardır. Maide Suresi 41 Yapılan antlaşma sebebiyle sahabeden bazıları komşuları olan Yahudilerle dostluk kurmuşlardı. Allahü Teala onları da bundan men ederek buyurdu ki: "Ey iman edenler! Din kardeşlerinizden başkasını kâfir ve münafıkları dost edinmeyin. Onlar size fenalık yapmakta fesat çıkarmakta kusur etmezler ve sıkıntıya girmenizi arzu ederler onların size karşı olan kin ve düşmanlıkları ağızlarından dışarı dökülmüştür kalplerinde gizledikleri düşmanlık ise daha büyüktür onların düşmanlıklarına dair ayetleri açıkladık eğer düşünür anlarsanız ali imran suresi 118 Mekkeli müşrikler, Medine'deki müşrikleri, münafıkları, Yahudileri ve Medine'nin çevresindeki kabileleri durmadan tahrik ve tehdide devam ediyorlardı. Bir an önce, İslam'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar, sevgili Peygamberimizin mübarek vücudunu ortadan kaldırmanın yollarını arıyorlardı. Münafıkların ve müşriklerin, bu şekildeki hareketlerine karşı, Resulullah Efendimiz, hep sulh yoluna gidiyordu. Eshâb-ı bazıları, artık düşmana karşı çıkmanın lazım geldiğine inanıyor ve, Ya Rabbi, bizim için senin yolunda, şu müşriklerle mücadele etmekten daha kıymetli bir şey yoktur. Bu Kureyşli müşrikler ki, Habibinin peygamberliğini yalanladılar ve Mekke'den çıkmaya mecbur ettiler. Allah'ım! Herhalde onlarla harp etmemize müsaade edersin diye dua ediyorlardı. Resulullah Efendimiz ise bu yolda Allahü Teala'nın emrini bekliyor, ne buyurulursa ona göre hareket ediyordu. Artık zamanı gelmişti. Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği vahiyde buyuruluyordu ki: Size karşı harp açanlarla siz de Allahü Teala'nın yolunda çarpışın. Fakat haddi tecavüz edip aşırı gitmeyin. Sizinle savaşmayanlara dokunmayın. Savaştıkları surette de kadınları, çocukları, ihtiyarları öldürmeyin. İşkence yapmayın. Muhakkak ki Allahü Teala aşırı gidenleri sevmez. Onları kafirleri nerede bulursanız öldürün. Onlar sizi Mekke'den çıkardıkları gibi, siz de onları çıkarın. Onların şirk fitneleri, adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar, mescid-i haramda sizinle çarpışmadıkça, siz de orada kendileriyle harp etmeyin. Fakat, onlar sizi orada öldürürlerse, siz de onları orada öldürün. Kâfirlerin cezası böyledir. Eğer onlar, Allahü Teala'ya inkardan ve muharebeden vazgeçerlerse siz de bırakın zira muhakkak ki Allahü Teala pek çok manfret ve merhamet edicidir. Bakara suresi 190 192 Daha sonra gönderilen bir ayeti kerimede de buyuruldu ki şirk fitnesinden eser kalmayıncaya ve dinde yalnız Allahü Teala'nın oluncaya yalnız Allahü Teala'ya ibadet edilinceye kadar o müşriklerle harberin şirkten vazgeçerlerse onlara zulüm yoktur artık düşmanlık ceza ancak zalimler üzerinedir Bakara suresi 193 İlk seriyeler Fahri kainat Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Medine'nin asayişini korumak, düşmanların durumunu kontrol etmek için seriyeler, yani küçük askeri birlikler tertipledi. Bu seriyelere katılanların sayısı 5 ile 400 arasında değişirdi. Peygamber Efendimizin katıldığı ve bizzat idare ettiği savaşlara da gaza denirdi. Sevgili Peygamberimiz düşmanın ani saldırılarını önlemek için Medine'de nöbet tutma usulünü koyarak gerekli emniyet tedbiri aldı. Müşrikleri ticari ve iktisadi yönden zayıf düşürmek ve yola getirmek lazımdı. Bunun için Suriye ticaret yollarını kesmeleri icap ediyordu. Bu sırada bir müşrik kervanının Medine yakınlarından geçmekte olduğu işitildi. Sevgili Peygamberimiz derhal sefer hazırlığı yapılmasını emredip, 30 süvari'nin başına Hazreti Hamzayı komandan tayin etti. Kendisine Allahü Teala'dan korkmayı, emre altında bulunanlara iyi davranmayı tavsiye buyurduktan sonra Allahü Teala'nın yolunda Allahü Teala'nın ismini anarak gazaya çıkınız. Allahü Teala'yı tanımayanlarla çarpışınız buyurdular. Hazreti Hamza'ya beyaz bir bayrak vererek uğurladılar. Hazreti Hamza, emrindeki süvarilerle 300 süvarinin koruduğu müşrik kervanına doğru harekete geçti. Kervan Şam'dan Mekke'ye gitmek üzere bahr denilen yere gelince mücahitlerle karşılaştılar. Şanlı sahabeler derhal savaş düzenine girerek çarpışmaya hazırlandılar. O sırada orada bulunan Mecdi bin Amr el-Cüheni yetişip araya girdi. Mecdi bin Amr el-Cüheni iki tarafında müttefikiydi. Müslümanların sayıca çok az, müşriklerin pek fazla olduklarını görüp Müslümanların yenilebileceklerini düşündü. Müslüman devletinin ilerlebet devamını umarak ara buluculuk edip iki tarafı çarpışmaktan vazgeçirdi. Sonra Hazreti Hamza ve arkadaşları Medine'ye geri döndüler. Mecdi'nin hareketi Peygamber Efendimize arz edilince memnuniyetini bildirerek "Mübarek, iyi ve doğru bir iş yapmıştır." buyurdular. Bundan sonra Seriyye'lerin arkası kesilmedi. Ubeyde bin Haris Hazretlerinin emrine 60 veya 80 kadar mücahit verilerek Rabbi'ye gönderildi. Müşrikler Müslümanlardan korkarak selameti kaçmakta buldular. Peygamber Efendimiz bir gün Kureyş müşriklerini gözetlemek üzere Nahle'ye seriye tertip etmek istediler. Gönderilecek askerlere de Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretlerini komandan yapmayı istediler. Ebu Ubeyde bin Cerrah bu emri alınca peygamberimizden uzak kalmanın acısıyla ağlamaya başladı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yerine Abdullah bin Caş hazretlerine emir tayin ettiler. Abdullah bin Caş İslamiyeti heyecanla yaşayan zatlardandı. Müslüman olduğu zaman kâfirler kendisine akla gelmedik işkence yapmalarına rağmen onlara iman gücüyle karşı koymuş eza ve cefalarına metanetle katlanmıştı bu sebeple peygamber efendimiz onun için eshabına, açlığa ve susuzluğa en çok dayanan ve katlananınızdır buyurmuştur. Abdullah bin Cahş Resulullah Efendimizin şehitler için verdiği müjdeleri duyarak hep şehadete can atmıştı harplerde en önde Kahramanca çarpışırdı. Hazreti Abdullah bin Cahş der ki, O gün, Resul aleyhisselam Yatsı namazını kılınca, Beni yanına çağırdı. Sabah erkenden yanıma gel. Silahın da yanında olsun. Seni bir tarafa göndereceğim, buyurdu. Sabah olunca mescide gittim. Kılıcım, yayım, ok ve çantam üzerimde, Kalkanım da yanımdaydı. Resul Aleyhisselam sabah namazını kıldırdıktan sonra, evine döndüler. Ben daha önce geldiğim için, kapının önünde bekliyordum. Muhacirlerden benimle gidecek birkaç kişi buldu. Seni bu kişilerin üzerine kumandan tayin ettim. Buyurarak, bir mektup verdi. Git, iki gece yol aldıktan sonra, mektubu aç. Onda buyrulana göre hareket et, buyurdu. Ya Allah, Hangi tarafa gideyim? diye sordum. Necdiye yolunu tut. Rekiye'ye, kuyuya yönel, buyurdu. Abdullah bin Cahş, Nahle seferine memur edildiği zaman, kendisine ilk defa, Emirül Mü'minin sıfatı verildi. İslam'da ilk defa bu isimle anılan emir, o oldu. Sekiz veya on iki kişilik bir birlik ile iki gün sonra melel mevkiine vardıklarında, açtığı mektupta, Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektubu gözden geçirdiğin zaman, Mekke ile Taif arasındaki Nahle Vadisine ininceye kadar, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ismi ve bereketi ile yürüyüp gidersin. Arkadaşlarından hiçbirini, Seninle birlikte gitmeye zorlamayasın. Nahle vadisindeki Kureyşileri, Kureyşilerin kervanını gözetleyip denetleyesin. Onların haberlerini bize bildiresin. Yazılıydı. Emirü'l-Mü'minin Hazreti Abdullah bin Caş mektubu okuduktan sonra bizler Allahü Teala'nın kullarıyız ve hep ona döneceğiz. İşittim ve itaat ettim. Allahü Teala'nın ve sevgili Rasulünün emrini yerine getireceğim diyerek mektubu öpüp başına koydu. Sonra arkadaşlarına dönerek hanginiz şehid olmaya can atıyorsa benimle gelsin. Gelmek istemeyen dönüp gidebilir. Hiçbirinizi zorlayıcı değilim. Gelmezseniz ben tek başıma gidip Resul Aleyhisselam'ın emrini yerine getireceğim. dedi arkadaşlara hep birden biz peygamber efendimizin emirlerini işittik Allahü Teala'ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve sana itaat edicileriz. nereye istersen Allahü Teala'nın bereketi üzere yürü diye cevap verdiler Saat bin Ebi Vakkas Hazretlerinin de bulunduğu bu küçük ordu Hicaz'a doğru yol aldı ve Nahle'ye geldi Bir yere gizlenerek oradan gelip geçen Kureyşileri gözetlemeye başladı. Bu sırada, bir Kureyş kafilesi geçti. Develeri yükleydi. Mücahidler, kafileye yaklaşarak, onları İslam'a davet ettiler. Kabul etmeyince, çarpışmaya başladılar. Birisini öldürüp, ikisine esir aldılar. Birisi atlı olduğu için yetişemediler. Kafirlerin bütün malı, mücahidlere kaldı. Abdullah bin Cahş, bu ganimet mallarının beşte birini Resulullah Efendimiz'e ayırdı. Bu, Müslümanların aldıkları ilk ganimetti. Mescid-i kıble Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine-i Münevvere'ye hicret edeli, 17 ay geçmişti. Şimdiye kadar hep, kudüs Şerif'teki Beyt-i Maktis'e dönerek namazlarını kılarlardı. Bu sırada Yahudilerin ne acayip iştir, dini bizden ayrı fakat kıblesi bizim gibi diye söyledikleri Resulullah Efendimize kadar geldi. Bu söylentilerden kalbi şerifleri incindi. Bir gün Cebrail aleyhisselam geldiğinde ona buyurdular ki, ey Cebrail, Allahü Teala'nın yüzü mü Yahudilerin kıblesinden Kâbe'ye çevirmesini arzu ediyorum. Cebrail aleyhisselam da, ben ancak bir kulum, bunu Allahü Teala'dan niyazet niyaz et, diye cevap verdi. Bundan sonra Bakara suresinin 144. ayet-i kerimesi nazil oldu. Buyuruldu ki, ey Habibim, vahyin gelmesi için yüzünün semaya doğru çevrilip durduğunu muhakkak görüyoruz. Bunun için, biz seni, razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Şimdi yüzünü, Mescid-i Haram tarafına, Kâbe'ye döndür. Ey mü'minler! Siz de, her nerede olursanız, yüzünüzü namazlarda o tarafa çeviriniz. Şüphe yok ki, kendilerine kitap verilenler, bu kıble çevrilişinin, Rableri tarafından hak olduğunu elbette bilirler. Allahü Teala ise onların yapacaklarından gafil değildir. Bu ayet-i kerime nazil olduğunda Resulullah Efendimiz eshabına öğle namazını kıldırıyordu. Namazın yarısına gelmişlerdi. Vahyi alır almaz yönlerini Kâbe-i Muazzam'a çevirdiler. Eshab-ı Kiram da Habibe Ekrem Efendimize uyarak o tarafa döndüler. Bu mescide Mescidi Kıbleteyn yani iki kıbleli mescid, ismi verildi. Rasulullah Efendimiz Kuba'ya da gidip ilk yapılan mescidin mihrabını mübarek elleriyle yeniden yaptı ve mescidin duvarlarını değiştirdi. Kemali zatının nâtı anılmaz ya Resulallah kalır levh kalem mislin yazılmaz ya Resulallah senin metinde şirkete eylesem, Mevlaya mahdumum bu bapta cürmü isyana bakılmaz ya Resulallah ne hakim ben ki Naş üste kalam derya-i hababınün felak hiçe sayılmaz ya Resulallah Şafak veş, her ki dağı ateşini aşkını açmaz gül-i maksut billahi açılmaz ya Resulallah Gubara asitanın pertevinden olan hatır Firuhi pençe-i mihr'e kapılmaz ya Resulallah Ümit oldur ki galip çâkeri evlâd-ı âlindir Gürûhi ehli Hüsran'a katılmaz ya Resulallah Şeyh Galip